مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا ص ve selim daiman abada ala habibika khairu al-halqi kullihimi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde ve ssalatu ve ala men la nebiy ba'de ya da Kaside-i Bür'e Kaside-i Bür'e denmesinin nedeni İmam Bu Siri rahmetullahi aleyh hasta olur yataklara düşer. Rüyayı birazdan size anlatacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına teşrif eder, eliyle dokunur. İmam Busiri rahmetullahi aleyh ayağa kalkar. Veya kaside-i Bürde denir. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam mübarek cübbesini İmam Busiri rahmetullahi aleyh'in üzerine atar ve o da Allah Teala'nın inayetiyle Lütfuyla şifaya kavuşur, ayağa kalkar. Tam bu siri rahmetullahi aleyh Mısır'da doğar. Zaten köyüne nispet ediliyor bu siri. Vefatı 696. E, önce sultanlara şiir yazar. Şairler saraylara gider. Saraylarda onların sultanların hevalarına göre şiirler yazarlar. Düşmanlarını zemmederler. Oradan hediyeler alırlar. Müreffeh bir hayatı olurdu şairlerin. Tabi İmam Busiri Rahmetullahi Aleyh şiir zevki, fesad, belagatta en üst noktaya ulaşmış Arap şairlerinden birisi. Bir gün dönerken saraydan yine şiir inşaat etmiş, hükümdarı övmüş, onun düşmanlarını zemmetmiş. Bir veliyle, bir Allah dostuyla, salih bir müminle karşılaşır. Tabi şimdi bütün kavramlarımız her mercü olmuş. Onlar, bir musarif aklın istilası altında bir veli zat deyince hemen diyeceklerdir ki bütün Müslümanlar Allah Teala'nın veli kulları değil mi? Elbette öyle. Allah veliyü'l-le'dîne âmenû yuhrijuhum minez Fakat insanları Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak farklı tabakalara ayırıyor. Yani herkes keramet sahibi değil. İşte Hazreti Meryem'in kerametinden bahsediyor ama herkes keramet sahibi değil Sıddıklar var, şehitler var, salihler var, enbiyanın altında şu kadar makam var İşte o makamlardan birine muhatap olmuş salih bir kul onunla karşılaşır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyasında gördüğünden bahseder İmam Busiriye, İmam Bûsiri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyada o ana kadar görmediğini söyler. Fakat o an içine Efendimiz Aleyhisselam'ı görmeye dair, o iklime dair bir aşk, bir heyecan oluşur yürekte. Allah Resulü Aleyhisselam'a dair hafakan var İmam Bûsiri Rahmetullahi Aleyh de Evine gidiyor, evinde işte namaz, ibadet, kulluk, taat derken, e, yatma vakti geliyor Yatağa çekiliyor rüyada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Görüyor rüyasında Yani o ana kadar Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a Bir muhabbeti var ama Ondan sonra artık onu O muhabbeti o sevgiyi Allah Resulü aleyhisselama olan o aşkı Tarif etme imkan ve ihtimali yok Efendimiz'e dair Sallallahu aleyhi ve sellem üzerine Şiirler inşaat ediyor Meşhur kasideleri var derken İmam busiri rahmetullahi aleyh felç oluyor yatağa düşüyor Tabi bütün şehrlere baktığınız zaman hemen hepsinde bu rüyayı görüyorsunuz Efendimiz sahihtir değildir onu Allah Teala biliyor yani elimizde bir senet yok buna dair Ama şalihler bunu aldılar peki böyle bir şey olur mu olmaz mı niçin olmasın? Hazreti Meryem aleyhisselam peygamber değildi. Kullema dehale aleyha Zekeriyl mihrab ve ce'de ınd harisqa. Kale ya Meryem enne leke haza. Kalet huwa min indillah. Hazreti Zekeriya aleyhisselam Hazreti Meryem mihrabta orada duruyor, yanına giriyor, orada sofra var. Soruyor bu sofra nereden diyor? Allah Teala'dan. Hz. Meryem peygamber değil Demek ki bu keramet Yani keramet oluyor gökten Hz. Meryem aleyhisselam'a Sofra geliyor da Allah Teala bir kulunu Yani niçin o fersliyken Yataktan Efendimiz aleyhisselam'ın Bereketiyle kaldırmasın ki Ve tubriul ekmehe Vel abrase izni Ve izi tuhricul mevta izni Hz. İsa aleyhisselam Ölülere dokunuyordu Diriliyordu onlar ayet bu Hastalara dokunuyordu, hastalık zail oluyordu Ayet okudum ise. Peki Efendimiz ve Vesselam Niçin? Yani bir rüyaya girse O rüyada bir salih kula Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmet kadrosuna ait olan birisine Mübarek eliyle dokunsa Bu da hastalıktan kurtulsa Allah Teala'nın kudreti buna Kadir değil midir kardeşlerim? Yoktan var eden Rabbimiz haşa onu ayağa kaldırmaktan aciz olur mu? Elbette olmaz. Orada ölüyü dirilten kim? Allah Teala. Vası olan kim? Hazreti İsa Aleyhisselam. Burada İmam Bûsiri Rahmetullahi Aleyhi ayağa kaldıran kim? Allah Azze ve Celle. Vasıta kim? Mesile kim? Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Vesselam. İmam Bûsiri Rahmetullahi Aleyhi felç olur. Bedeninin yarısı artık işlevsizdir, kalkamaz, yürüyemez. O günlerde Efendimiz ve Vesselam'a dair bu şiiri yani kasideyi, bürdeyi ya da kasideyi, büreyi kaleme alır. Gece rüyasında sallallahu aleyhi ve sellemi görür. Efendimiz Aleyhisselam yanına gelir, mübarek eliyle onun vücudunu şöyle sıvazlar sallallahu aleyhi ve sellem. İmam bu siiri rahmetullah aleyh bu şiiri Allah Resulü'nü okur. Okurken bir yerde durur, artık oradan daha öteye gidemez, daha öteye gidemeyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salatu selam okur. Yani şurada daha sonra İmam Buziri rahmetullahi aleyhi onu salatu selama çeviriyor. Efendimizin ifadesini tam bu ifade değil ama buna yakın. Mevla salli ve sellim daimen ebede ala habibike hayri hayril halki küllihimi diye. Ee, sonra bunu İmam Buziri okurken her beyitten sonra bunu tekrar ediyor. Efendimizi okuyor. Okurken bir yerde geliyor, duruyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müdahale ediyor, o müdahaleden sonra okumaya devam ediyor. Kasideyi rüyasında sonuna kadar Allah Resulü Aleyhisselam huzurunda okuyor, ayağa kalkıyor. Kasideyi büre, Allah Resulü eliyle sıvazlıyor, şifaya buluyor veya Efendimiz Aleyhisselam bürde, hırkasını, cübbesini çıkarıyor, üzerine koyuyor. Ondan dolayı kasideyi bürde de Ya da kasideyi bür ediniyor Kalkıyor imam bu siiri Gidiyor Giderken yolda Ebu Raca Hazretleri'ni görüyor Ebu Raca Hazretleri diyor ki Okur musun o şiiri? Hangi şiiri diyor? Hani akşam Allah Resulü Aleyhisselam Teşrif buyurmuşlardı Sen de onun önünde okuyordun ya O şiiri diyor Hangi şiiri diyor? O şiiri ben henüz İnşaat ettim Kimse benden başka kimse bilmiyor Emin tedekkürü ciranin Diye başlıyor işte bu şiir okur musun Diyor ondan sonra Bu rüya intişar ediyor Ebu Reca Hazretleri soruyor Ardından işte Tarif ediyor Allah Resulü Aleyhisselam Yaprağın ağacın Dalları gibi senin üzerine böyle Temaşa ediyordu Sen de Fahri Kainat Efendimizin huzurunda huzur saadetlerinde o şiiri okuyordun. İmam bu şiiri okuyor, ayağa kalkıyor. İnşallah ileride ona dair farklı e, olaylar, hadiseler inşallah görmüş olacağız, okuyacağız. Peki bunun adabı var kardeşlerim. O adabı üzere okunursa Allah Teala'nın inayetiyle bundan bereketler hasıl olur. Yani abdesti okumalı, işte ile başlamalı sonra manalar o manaları düşünmeli düşünerek okumalı neler söylediğimizi bilmeli bir de Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda diye bu Salat selamı her beyitten sonra okumalı burada harpudi şerhinde diyor ki bir salih kul okuyormuş ama yine o sıkıntılar hafıkanlar devam ediyor başka bir salih kula veli bir zata halini arz etmiş Peki demiş, sen nasıl okuyorsun? Anlatmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a her beyitten sonra salatü selam okuyor musun? Hayır deyince, işte bu onun adabındandır. Mevla'ya salli ve sellim diye Allah Resulü Aleyhisselam'a okunmalı her beyitten sonra, inşallah bizler sizinle beraber her beyti okuyacağız, siz salatü selam getireceksiniz. Ardından inşallah şerh etmiş olacağız haside bürde kardeşlerim ya da bürde 10 bölüme ayrılıyor. Birinci bölüm e, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yaşamış olduğu iklime coğrafyaya aşkı anlatıyor. Allah Resulü Aleyhisselam'a onun ayak izlerinin olmuş olduğu coğrafyaya karşı e, bir aşk var o aşkı dile getiriyor o aşka metiyeler yazıyor o aşka metiyeler yazıyor onun Ayak izlerinin olmuş olduğu coğrafyaya metiyeler yazıyor. Üstad Necip Fazıl diyor ya aç kitabında. Ya Resulallah. Medine'nin taşına, toprağına kutsiyet arz etmeden söyleyeyim. Benim param yapsalar her hücremi, her zerremi Medine'nin dağına, taşına atsalar, savursalar her hücrem senin ayak izlerinde toplanacak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek. İmam böyle bir şey, aşk böyle bir şey Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı pazarlıksız sevmek kardeşim Bak orada uzakta bir kardeşimiz var Binlerce kilometre öteden geliyor Baba zindanda annesine telefon açıp soramaz Halini soramaz Belki anneyi de alacaklar götürecekler onu da öldürecekler Ama Allah Resulüne dair bir aşk var o aşk vardı sahabe-i kiramda, Musab bin Umeyr'de Habeşistan'a gitti, o aşkla Medine'ye gittiler, o aşkla Hattab'ın oğlu Ömer'ul Faruk oldu kardeşim, o aşk. Şimdi eğer buradan bakmazsanız, mustarip bir akılla bakarsanız, yani Mecnun olmazsan, olamazsan Leyla'yı göremezsin. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum. şahısdan madde plandaki bütün teşbihlerin ötesinde söylüyorum. Onlar bütün bu oluşlardan geçtiler. Elbette 100 milyon mecnun bir Ebubekir radıyallahu anh efendimiz edemez. Ama aşkı ifade ve izah babında söylüyorum. Onlar bütün bunları aştılar, geçtiler. Efendimiz Aleyhissalatu vesselama yürekleriyle baktılar. Yürekleriyle onun önünde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler. Van bu seyri rahmetullah aleyh Asıllar sonra Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Efendimizin yaşamış olduğu coğrafya Onun hatırasına Nasıl baktılar Niçin Enes bin Malik Medine'nin dışına su taşıyordu Sordular neden taşıyorsun Medine'de ağaçlar var Eğer sulayacaksan buradaki ağaçları sula Demişti ya Enes bin Malik Orada bir ağaç var Efendimiz ve vesselamla Biz bir seferden dönüyorduk Allah Resulü Aleyhisselam o ağacın altında oturmuştu işte. O ağacın altında Peygamber Aleyhisselam'ın kokusu var. O ağaca gidince bana o ağaç Peygamber ve Vesselam'ı hatırlatıyor. Aşk böyle bir şey kardeşim. Adam şuradan şuraya okumaya gelemez. Ama bir kahraman Doğu Türkistan'dan kalkar buralara kadar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna Muhatap olmaya gelir işte İmam böyle bir şeydir Sahabe-i Kiram'ı kalemle Kağıtla anlayamayız efendim Burada bir aşk var Osmanlı bu aşkı İmam Busiri Hazretleri'nin Bu beyitlerini Ravza'ya O kubbelere nakşetmiş Oraya gidenler Bu aşkı görsünler Bu duvarlara duvar diye bakmasınlar Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var Buraya gelmiş Sahabe-i Kiram İttihameden, Necid'den yollara düşmüşler, Bedir'de, Uhud'da amcalarının oğulları karşılarında ama geriye dönmemiş bir tanesi, ya sana iman ettik bütün bunlar bizim başımıza geldi ya Resulallah bir tanesi dememiş, aşk böyle bir şey kardeşim, Mecnun, Leyla için yollara düşüyor, bir deli bir kemik oluyor, duvarları öpüyor bu evin içinde Leyla yaşadı diye gıfane nebki kıymi zikra habibin ve menzili diyor da mecnun Leyla'nın hatıralarına bakar ağlar da tabi ikram efendilerimiz radıyallahu anhum Allah Resulü Aleyhisselam'ın hatırasını çiğner mi Ebu Bekir ihanet eder mi Ömer ihanet eder mi Osman ihanet eder mi Ali radıyallahu anhum ihanet eder mi etmez kardeşim İman, geçeceksin, bütün madde planda neler varsa, neler sana engel oluyorsa, neler seni zifiri bir karanlığın içine getiriyorsa, neler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın coğrafyasında, onun hakikatini soluklamana, koklamana engel oluyorsa, sürüp atacaksın, engelleri ortadan kaldıracaksın, Efendimiz Aleyhisselam iklimini solukla, ondan sonra... Bütün küfür yobazları Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın önünde Bütün bir şehir Nemrut ordusuyla Gücüyle her şeyle nasıl bir sivrisinek kadar Görünmüyordu İşte önde böyle bir dünya olacak Bir sivrisinek hükmünde bile olmayacaklar İmam bu Buziri aslında bizi O aşka davet ediyor Allah Teala ondaki o vecd, isirak haliyle bu eseri okumayı bize nasip eylesin inşallah sahabe kiram radıyallahu anhum efendilerimizin hazaratının aşkından nasipdar olmayı bize ihsan eylesin diye Rabbimize Allah azze ve celle'ye niyaz makamındayız o halde ilk 10 Mısra'da ya da birinci bölümde diyelim o aşk var ikinci bölümde ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in riyazeti yani biz Allah Resulü Aleyhisselam'ın her şeyine aşıkız. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ümmet sakalını saklamış. Lihi isadet Saadet demişler ona. Hırkasını saklamışlar. Yani sahabe almış saklamış. Halid bin Velid muharebe meydanında sarı yere düştüğü zaman düşmanın içine dalıyor, giriyor, alıyor sarığını. Neden diyorlar? Çünkü onun içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın lehye-i saadeti vardı. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sakalı vardı. Küffarın ayakları altında Halid bin Velid, Peygamber Aleyhisselam'ın sakalını çiğnenmesine müsaade etmez. Yani siz oradan bakıyorsunuz ve sonra bir kumandan oluyorsunuz ki, madde planda siz yenilgi bilmiyorsunuz arkadaşlar, tanımıyorsunuz işte. Peygamber Aleyhisselatu vesselama oradan o zaviyeden iman edebilmek, teslim olabilmek. Peki efendimiz Aleyhisselam'ın riyazet hali, kulluk hali, ittiba hali. Sonra üçüncü olarak e, efendimiz Aleyhisselam'ın bütün bir kainata rucuhaniyeti. Ona arselnallahi rahmetel lil Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber Aleyhisselam'ın bütün mahlukata rucuhaniyeti. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ Yani peygamberleri سَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَى نَب۪يِّنَا وَاَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ Allah Teala onları farklı makamlarda görevlendirdi. En zirvede Peygamber Ekber sallallahu aleyhi ve sellem var. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın dördüncü bölümünde yaratılışından ve ahlakından bahsediyor. Beşinci bölümde Peygamberlikten önceki e, olağanüstü hallerinden, irhasatından bahsediyor. 6. bölüm mucizeleri, 7. bölüm peygamber Aleyhisselatu vesselamın oluşunu, erişini yani ahlakını bize anlatan Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor. 8. bölümde Efendimiz aleyhisselam miracı, 9. Allah Resulü aleyhisselamın cihadı, 10. bölümde ise bir toparlaşış var ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama Allah Azze Ve Celleye kendini halini arz ediş var İmam Buhşiri Rahmetullahi Aleyhin. <gülüyor> Estağfurullah ve tu bile. Alhamdulillahi Rabbi'l Alemin. Ya salli ve ب RES Där و دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله ب RES WILL اللي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولا يا سلم دائما أبدا على حبي بك خير الخلق كلهم ما هو لا وسلم دائما أبدا على حبي بك خير الخلق كلهم ما هو لا وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم